Dostu sizin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. 5 ee, yaş ve üzeri diye etiketlemiş yayınevi bu kitabı. Ee, daha küçük yaş grubuna da olabilir bence ama niye böyle düşünmüşler bilmiyorum. Ee, can Çocuk'tan çıkmış bir kitaptan söz edeceğim bu sabah ilk olarak. Hasan Amekan, Amekan tarafından yazılmış. İranlı bir yazar ve aslında ilüstratör, ressam. Ee, İpek Şoran tarafından çevrilmiş Türkçe'ye. Ee, muhtemelen özgün dilinden değil de İngilizceden çevrilmiştir diye düşünüyorum. Yaşlı Oduncu ile Tilki e, kitabın adı. Can Çocuk'tan çıkan e, resimli bir kitap bu. E, kitabın kahramanı Yaşlı Oduncu. İşte ormanda yaşayan bir doğa insanı öyle diyelim. E, ormanda yaşıyor ve e, minik bir kulbede, kocaman bir ormanın içinde. E, bir gün e, ormanda odun toplarken işte yaşlı ve e, aç kalmış bir tilkiyle karşılaşan, bu doğada yaşayan hayvanların yaşlılıkta hani başlarına gelen evet. e, çok sık rastlanan bir durum. mahallede mahalledeki kedilerin bile aslında başına gelen bir şey ya da köpeklerin yaşlanıp güçten düşünce. Açta kalıyorlar. Ee, yaşlı adam da e, tilkiye hani bakıyor zor durumda falan acıyor. Bu acıma hissiyle ilgili benim her zaman bir ünlemim vardır ama sonuçta tilkiye acıyor ve e, onun yanında gecelemeye karar veriyor. Ormanda bir kamp ateşi yakıyor. Hı hı. İşte e, tül, tilkinin karnını doyuruyor bir güzel. E, yani ona bakıyor. Sonra... E, Ormancının işte hayvanlar tabii e, hani bunu gözün yani tilkiyi bir de sonra sabah alıp kulübesine götürüyor. <gülüyor> hayvanlar da böyle gel zaman git zaman e, bu oduncunun çok iyi bir insan olduğunu iyice anlayıp kavrayıp evine girip çıkar oluyorlar. O da kapısını açık bırakıyor madem hayvanlar gelip çıkıyor diye. Kapısını açık bırakıyor. Güzelce onların karınlarını doyuruyor. Hiç, hiç kimse aç kalmıyor yani oduncunun evinde. Sonra akşam olduğunda da. E, oduncu işte uyusun diye e, hayvanlar da yuvalarına gidip uyusunlar diye ayrılıyorlar. E, fakat günlerden bir gün e, ormanın içinden işte cüceler e, çıkıp geliyor. E, evi basıyorlar. Hayvanlar Hı -hı. çekildikten sonra kapısı açık ya oduncunun. Evet. E, ve inanılmaz gürültü yapıyorlar, talan ediyorlar. Evin altını üstüne getiriyorlar vesaire. Ve oduncu yani uyumak için dolaba kaçıyor en sonunda. Hı -hı. E, ve hani bu tekrar ettikçe Ha, e, tabii ki oduncu çok yorgun ve yaşlanmış bir halde görünmeye başlıyor ha, gün, Sürekli geliyor bunlar tabi her akşam geliyor bu cüceler dadanıyorlar Vay, yani musallat oluyorlar. <gülüyor> Ondan sonra e, hayvanlar da bu durumu fark edince e, hani bir dikkatlerini çekiyor filan ne oldu ne bitti işte oduncu da e, diyor ki ya bu akşam gitmeyin de burada kalın. <gülüyor> yani i̇şte bu sahne mesela çok güzel her sahne böyle kocaman iki sayfaya açılmış resimler aslında bu arada anlatılıyor bir yandan. Onlardan da ayrıca bahsedeceğim. Şimdi i̇şte ne bileyim sincap çekmecede, ayı dolapta, işte tavşan dolabın altında falan gibi. İşte sürahide, kuşlar çok güzel. Evet sürahinin içinde kuş var, tencerenin içinde kuş var, tilki işte e, masanın altında falan. Buldukları her boşluğa, her boşluğa girmişler giriyorlar. yani. Ee, sonra işte cüceler tekrar basıyor evi ama bir bakıyorlar ev boş değil hayvanlar da tabii ellerinden geleni yapıp cüceleri kovalıyorlar işte ayı tilki hepsi kovalıyorlar <gülüyor> hayvanları ee, böylece e, yaşlı olduğuncu eski güzel günlerine dönüyor ve e, masal da burada bitiyor. Ee, aslında çok çarpıcı bir öyküden bahsetmiyoruz burada yani böyle hani inanılmaz şeyler oluyor falan hani var ya öyle bizi <gülüyor> çok şaşırtan vay be bunu nasıl düşünmüş dedirten bir öykü yok gayet e, naif gayet pastoral. Ee, ve sakin bir öykü bu. Evet. Ee, bu öyküyü seçmemin nedenlerinden biri de bu aslında. Çünkü e, güzel şeylere, iyi şeylere, iyi şeylerin olduğu, iyi şeylerin anlatıldığı kitaplara çok ihtiyacımız olan e, biz zamanı yaşıyoruz aslında. Yani bir on yılı aştı artık. Ve e, daha da uzun geçmişi var da. Hani çok ihtiyacımız var böyle şeylere. Bu, bu tip öykülerin bu anlamda e, ferahlatıcı olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Çünkü yani S sıradan bir günde en azın e, şey en hiçbir şey anlatmasak kötü olaylar adına trafik kazalarından yok işte kadınlar bıçaklanıyor biz değil mi yani sürekli kötü böyle kötü şeyler oluyor çok şeyler şey. bunlar tabii ki çocuklara da yansıyor yani bu hayatta her şey onlara da oluyor evet. ee, böyle naif öykülerin bu anlamda çok işe yarayacağını her şeyden önce düşünüyorum. Çünkü iyi bunlar. iyimser öyküler. İyilikten bir de tam böyle uykudan önce ve, güzel, sakin sakin evet, okunabilecek tatlı tatlı bir masal değil mi Tatlı okunabilecek. Hani herkesi sakinleştirebilecek bir öykü bu. Yani metin olarak hani bunu sağladığını düşündüğüm için özellikle seçtim. Uh -huh. ee, bunun yanında kitabın görsel olarak ha, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan diyecektim. bahsedeceğim ama onlar önce şundan da bahsetmek istiyorum. İranlı bir yazar ve çizerden bahsediyoruz. Bu ee, çok fazla sayıda İranlı yazar ve çizer bildiğimizi söyleyemeyiz, değil mi? Yani Türkiye'de çok fazla kitapları basınıyor. ya da bu coğrafyaya ait e, yazarların, çizerlerin kitaplarının i̇şte en çok Samet Behrengi. en çok o bilinir, bilinir. evet. Ama yani e, hani Batı ağırlıklı bir e, evet. kitap merakımız var gibi görünüyor. Yani ya da yapılan çeviriler vesaire daha çok oradan. Yani Kore ve Japonya Çin bile çok az evet, sayıda ulaşılması yani. Ulaşılması en kolay yere gidiyor. Ya dünya artık ulaşılması en zor bir yer diye bir yer mi var? Papua yeni giden de kitap alabiliriz bence. Öyle bir sıkıntı olmamalı. Yayıncılar olduğuna inanıyorlarsa teknolojilerini bir kontrol etsinler bence. Öyle bir durum olduğunu sanmıyorum. Ee, üşenmemek lazım belki. Bir de farklı dillere yönelmek lazım belki. Ee, böyle sıkıntılar olabilir belki. Bilemiyorum ama ya hani gidip bulmak da gerekebilir. Bilemiyorum. Yayıncılar halletsin bunu. Beni ilgilendirmiyor bu noktada. Ama istiyorum yani bu coğrafyadan ya da farklı coğrafyalardan e, yazarlarla, e, çizerlerle karşılaşmak istiyorum. Bu yüzden de kitabın çok önemli olduğunu düşündüm. Hasan Amerikanın e, bu kitabını. Fakat resimleri. Evet. Kitabın e, en çarpıcı yanı e, resimleri bence. Hasan Amerika'na biraz baktım. Yani on küsur çocuk kitabı resimlemiş bir e, ilüstratör. Aslında çok soyut işleri de var. Hı hı. E, fakat burada e, bayağı figüratif. Tekniğiyle hani, şey, ilgili bir bilgiye ulaşabildim e, tekniği mi? Tekniğiyle ilgili bir bilgiye ulaşamadım. Ne yazık ki bu konuda yani çok kısa biyografileri dışında e, bir bilgiye ulaşamadım. Tabii Farsça e, yazılmış siteler olabilir ama onları da ben okuyamıyorum ne hı yazık hı. ki. E, başka bir dilde de rastlamadım Yani ulaşabildiğim dillerde de böyle bir bilgi yoktu. E, ama e, bir kere çok yoğun boya kullanan. Bir ressam hı hı. E, Ve çok net e, lekeler kullanan bir ressam genel olarak. E, yani alanları, yani boyayla e, tanımlanmış alanları çok net ayırt edebiliyoruz. Yani hı hı. öyle bir e, özelliği var. E, ışığı kullanıyor bol bol. Hani karanlıklar, aydınlıklar vesaireler sürekli var. Benim için yine çok çarpıcı olan yanlarından bir tanesi... Ee, figürlerine bak mesela tilkiye bakınca değil ama oduncu figürüne bakınca Mezopotamya diyorsunuz. Hmm. Kafasındaki külahı mesela. Evet. Bu külah hepimizin çok iyi bildiği e, Asur bilmem ne falan filan heykellerinden evet. işte tanrı figürlerinden işte kayalardaki Türkiye'de Anadolu topraklarında da onlarca yüzlerce binlercesi bulunan figürlere ne kadar sakalıyla vesaire evet. ne kadar benziyor. Kıyafetiyle ne kadar benziyor. Şurada özellikle değil ha, mi? Tabii figürün ayakta durduğu sahnede bunu daha net görüyorsun Çünkü zaten e, figürü verme biçimi de e, kaya resimlerine, kaya kabartmalarına benzemiyor evet. mu? Yani figürü profilden görüyoruz genelde. E, cepheden gördüğümüz, hayvanları cepheden görüyoruz çoklukta ama figürü hep profilden görüyoruz yanlış bilmiyorsam. E, şimdi hani ha, burada var mesela bir cepheden gördüğümüz. Evet. Ee, genelde diyelim o zaman profilden görüyoruz. Ve bu profilde yani kaya resimlerine, kaya kabartmalarına baktığınız zaman döneme ait, mezopotamya uygarlıklarına ait kabartmalara baktığınız zaman işte o. Evet. Ee, dolayısıyla bunun çok tatlı bir ya bu çok lezzetli geliyor bana yani bunu böyle görmek. Ee, bütün bu e, kompozisyonu bir de işte bu hayvanlarla ama hayvanlarda da bu durum yok hani o öyle de bir evet. e, farklı bir durum da var figürlerinde. E, bütün bunlar bir, bir araya gelince çok güzel bir görsellik de sağlıyor. Bir de çok tanıdık kolay hani bizim için aşina olduğumuz evet, şu e, şey, e, bir şey. Gece cücelerin baskına geldiği sahne çok o hoşuma gece gidiyor. rengi değil mi çok güzel mor mavi. Bir yanda mor, renkler mali. değişiyor evet. çok derin karanlık ir evet. gece mavisi. Yani e, kitabın en önemli özelliğinin görselliği olduğunu düşünüyorum. Yani öyküsü öyküsünden daha önemli olabilir bu kitaba bakmak. Okumaktan evet. daha önemli olabilir. E bir de benim şey dikkatimi çekti. Neden acaba? Resimlerin resimlerdeki objelerin üstlerinde küçük sayılı etiketler var. Evet. Mesela e, oduncunun kulağında niçin böyle bir sayı yapıştırmış? Evet. Ya da işte şeylerin Cüceli kafasında Lek huni var. Cüceli, cücelerin kafalarında huni var mesela. Hunilerin ikisinde de aynı numara var bu arada. Falan. Numaralar hani... değişiyor. Dolap kapağında evet. var, battaniyesinde var. Evet. Yani her sahnede yani, Mutlaka bir etiketlendirme var. Acaba kolaj falan da yaptı numaralandırdı mı diye düşündüm. Yani, yani öyle bir bilmiyorum ilginç bunu bir evet, benim bir de dikkatimi çekti bu numaralar. Ama e, hani görsel olarak da bir e, şey tadı veriyor belki onu mu kullanıyor acaba. E, aslında bu tip e, etiketlendirilmiş numaralandırılmış şeylerle ilgili yine göz aşinalığımız çok yüksek. Çünkü işte mesela marketlere gidiyoruz, çeşitli marketlere. Sadece gıda alışverişi yaptığımız yerleri düşünmeyin. Ya da işte katalog bakıyoruz. Hı hı. Yani değil mi günümüzde bu çok yapılan bir şey, e gözümüzün çok aşina olduğu bir şey. Belki bize biraz daha tanıdık gelmek adına da yaptığı bir şey olabilir. Belki. Çünkü tanıdık geliyor evet, bir şekilde yani bunlar. Ben yani bak, e... mesela şuradaki cücenin boynunda tamam. P.O var. P. nokta O. nokta. Evet. Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama. Ee, mesela rahatsız edici mi diye soracak olsaydın hayır derdim doğrudan hiç de rahatsız etmiyor ee, amacını net olarak bilmiyorum gözü rahatsız etmediğine göre bir sorun yok diye düşünüyorum evet, bende merak uyandırdı sadece evet yani ama işte e, belki Farsça e, kaynaklar vardır, vardır evet, e, e, ne yazık caması. ki okuyamıyorum okuyamadığım için de bu konuda bir bilgi edinemedim aradığım kaynaklarda da bu tip bir e, inceleme yoktu ee, Hasan Amerikan'la ilgili. Ee, ama dediğim gibi daha çok daha soyut görseller de kullanabilirken burada e, gayet net figüratif bir üslubu var. Çok da güzel bir üslubu var. Ee, öykünün naifliğinin de çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum. İhtiyacımız olan bir şey olduğunu düşünüyorum bu iyimserliğin. Evet. Ee, tatlı tatlı şeyler anlatmanın da iyi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden öyküyü de Şiddetle tavsiye evet, kitabın ediyorum. Kitabın adını bir daha tekrarlayalım. Evet, Can Çocuk'tan çıktı bu kitap. Yaşlı Oduncu ile Tilki. Hasan Amekan tarafından yazılıp resimlenmiş bir kitap. İpek Şoran tarafından da e, çevrilmiş e, Türkçe'ye. E, öneriyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle e, biraz eğlenebileceğimiz bir müzik Hah, Müzik arası. E, ben yine The Muppet Show'dan bir şey seçtim. E, Floyd ve Scooter söylüyor. Mr. Bassman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 Rock and roll, ba-ba-ba-ba-ba. No, no, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Oh, well, it don't mean a thing when the leader's singing. When he goes, ay yi yi yi yi Hey, Mr. Bassman, I'm asking just one thing. Will you please teach me? Yeah, the way you sing, cause, Mr. Bassman, I want to be a bassman. Like this, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Boom, boom, boom, boom, ba-ba-ba-ba-ba now you with me Well it don't Come on Mr. Baseman Now I'm a bassman do didi ba ba ba pa pa pa it <inaudible> 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. İlk bölümde Can Çocuk'tan çıkan Yaşlı Oduncu ile Tilki adlı resimli kitaptan söz ettik. Şimdi yine görselleri müthiş bir başka kitaptan bahsedeceğiz. Evet, e, bu sefer bir e, resimli bilim kitabı var elimde. Dünyadaki Yaşam, Evrimin Öyküsü alt başlığını taşıyor. E, kural dışı çocuktan çıktı kısa süre önce Steve Jenkins tarafından ...yazılmış ve resimlenmiş bu kitap. Türkçesi de Esra Karaköse'ye ait. Ee, kitabın çevirmeni Esra Karaköse... E, ...Biyoloji Fakültesi mezunu. Ha, bir biyolog bir şey işte. ee, e, Akademik kariyeri de olan bir biyolog. Bir biyoloğun çevirmiş olması bu kitabı... E, ...bir kere daha önem, önemli kılıyor. E, çünkü gerçekten bilim tarihi üzerine... Yani terminoloji hatası yapılmaması adına... Çok önemli evet. bir durum. Çünkü bununla ilgili bir dolap kitaba da gelen şikayetler olmuştu zamanında. İşte bu kitaptan söz ettiniz ama bakın işte orada akça ağaca kayın demiş falan gibi. Hani benim bilemeyeceğim ama evet. bir bilim insanının ya da geçenlerde ben mesela eski bir programda karınca böcek değil gibi bir şey demişim galiba. Yani beynim sürçmüş. <gülüyor> Hemen uyanırmıştık. Bu noktada çok önemli. Evet. Bu kitap dünya üzerindeki yaşamı en başından itibaren anlatıyor şöyle çok yalın bir iki sayfa ile başlıyor beyaz fon üzerinde bir tavşan bir kaktüs arı deniz anası penguen ve ayçiçeği görüyoruz ve yukarıda bir yerde şöyle diyor tavşanlar kaktüsler yaban arıları deniz anaları penguenler ayçiçekleri ve dünya üzerinde yaşayan diğer tüm canlıların kökeni bundan 3,5 milyar yıl önce yaşamış olan tek hücreli organizmalara dayanır. Yani işte deniz anasıyla ay çiçeğinin akraba olması. Evet hepsi bir arada evet, çok yani... mantıksız geliyor bir an. Tek hepsi nasıl aynı yere dayanır diye. Ve ondan sonraki dört e, sayfada e, çok güzel e, hayvanlardan oluşturulmuş, hayvan ve bitkilerden oluşturulmuş e, bir kompozisyonla mantar. karşılaşıyoruz. Mantarlar var işte tek hücreli canlılar, yumuşakçalar yani Aklına gelen her türden canlı. E, ve... Milyonlarca canlı başlığı altında dünyadaki hayvan ve bitki çeşitliliği üzerine bir paragraf var. Peki nereden geldi bunlar diyor. Neden bazıları hayatta kalırken bazıları öldü diye başlangıçca gidiyor. İlk canlı ve yaşamın kısa öyküsü diye devam ediyor. Her sayfada birer paragraf ve o paragrafın ilk cümlesi kısa bir ilk cümle oluyor. Koyu renk yazılmış yani bir başlık Formatında değil de metin böyle akıp gidiyor. Arada vurgulanmış bölümlerle konunun yavaş yavaş değiştiğini görüyoruz, takip ediyoruz. Ve e, o paragrafta anlatılan konuya eşlik eden canlı türlerinden örnekler var. Bu görsellerden biraz sonra daha ayrıntılı bahsedeceğim. E, ve e, ilk canlıların nasıl ortaya çıktığına dair, işte başlangıçta dünyanın nasıl oluştuğu, e, işte gaz ların sürekli patlayarak yavaş yavaş e, biçimlenmeye başladığını e, anlatıyor. Belki bir göktaşının e, dünyaya vurarak dış uzaydan Tabii, önce dünyanın bir katılaşması, o katılaşma sürecini anlatıyor. Kısaca ama anlatıyor. Hı -hı. E, ve mikroskobik büyüklükteki bakterilerin okyanusta e, yavaş yavaş işte e, çeşitlenerek yani yavaş yavaş dediğim çok uzun bir süre Sürüyor, yani insan hücrelerin. ömrüyle ölçersek olmaz yani hani. Evet e, ve e, 3.8 milyar yıl önceden 600 milyon yıl önce 520 470 diye böyle bir geri sayım bugüne doğru giderek yaklaşıyor ve e, deniz kabuklularının böceklerin işte sürüngenlerin yavaş yavaş nasıl ortaya çıktığı anlatılıyor ve dinozorlara geliyoruz tabi dünya tarihinin e, büyük bir bölümünde e, dünyaya hükmetmiş dinozorların. Yaşam koşullarından bahsediyor. Mesela 290 milyon yıl önce e, helikopter böcekleri varmış hmm. ve kanat açıklıkları 60 santimetreyi bulabiliyormuş. Oo, koşarak İnan kaçardık herhalde. İnanılır gibi <gülüyor> Ama dinozorlu bir ortamda Tabii normal 60 santimlik yani. helikopter böcekleri yine çok küçük Tabii metrelerce yüksek eğlerte otlarının olduğu bir yerde değil mi? Evet. E, memeliler bugün bildiğimiz anlamda memelilere benzemiyor 215 milyon yıl önce daha hala dinozorlar varken e, bir grup sürüngen ilk memelilere evriliyor ve bundan sonraki 150 milyon yıl boyunca memeliler boyutları küçük ve yalnızca geceleri etkin olan canlılar olarak yaşıyorlar ve bu sayede dinozorlar tarafından yenilmekten kurtularak soylarını devam ettiriyorlar 65 milyon yıl önce dinozorlar dinozor nesli tükeniyor. Mesela dinozor neslinin neden tükendiğiyle ilgili ama teorilere yer vermemiş bu kitap. Yani bir anda Daha çok bir oluyorlar. zaman çizelgesi gibi değil mi? Evet. Yani? Ee, ve ondan sonra diğer sahne diğer hayvanlara ve bitkilere kalıyor. Tam da o sıralarda çiçek açan bitkiler oluşmaya hmm. başlıyor. Çiçek açması demek bitkilerin de çok farklı bir biçimde yayılması ve çeşitlenmesi demek. Ee, ve 5 milyon yıl önce insansılar, ilk insansılar ortaya çıkıyor. 130 bin yıl önce de bize benzeyen modern yani modern insan denilen tür. insanın e, türlerinden de çok bahsetmiyor. Yani mesela Neandertal ile ilgili hmm. hiçbir şey yok ki benim çok ilgimi çeker. Evet, Keşke evet, onlar... olsaymış. Ve yeni yeni bilgilere de ulaşılıyor sürekli yeni şeyler. Ya da dinozorlarla ilgili de mesela hani geçen gün okuduk ya. Ee, um, amfibik bir dinozordan evet. ve hani bunun çok kesin kanıtlarından evet. vesaire değil mi yanlış hatırlamıyorsun evet. ee, ama yani bir yandan da aslında o kadar uzun bir süreçten bahsediyoruz ki çok böyle kilit noktalara değinerek hepsinden Hı -hı. söz etmiş olması yazarın tabi iyi bir şey ee, ya bakış açısı kazandıracak bir temel noktalardan. Evet. Ee, ve bunu, bu şu an kitabın yarısına aşağı yukarı geldik. Yarısından itibaren şunu soruyor. Peki neden dünyada bu kadar farklı canlı türü gelişti? İnsanlar bu soruyu uzun süredir kendilerine soruyorlardı diyor ve ondan sonra işte Charles Darwin'le birlikte e, bir ortaya evrim kuramı diye Hı. bir şey atıldığından söz ediliyor. Darwin'in işte e, Darwin'den önceki zamanda bilim dünyadaki canlılara nasıl bakıyordu işte türler nasıl sınıflandırılmaya başladı ee, daha sonra işte bir takım buluntular fosillerle bizim bildiğimiz türlerden çok başka türlerin geçmişte yaşadığı nasıl keşfedildiğini anlatıyor burada birazcık daha tarihsel bilgiye giriyoruz işte Darwin'in e, Beagle adlı gemisiyle çıktığı o yolculuk işte Galapagos adalarında keşfettiği şeyler üzerine işte mesela ispinoz kuşunun Evet, farklı ortamlarda e, nasıl farklı gaga biçimleri, biçimleri geçirerek dediği e, şekillere göre gaganın uyarlanmış diye, evet. olduğunu işte e, inceleyip e, bundan sonraki işte e, hayatının sonraki döneminde tüm bunlar üzerine bir kuram geliştirdi işte doğal seçilim hı hı. yasası ya da en güçlü olanın hayatta kalması adını hı. verdiği yasası. E, Konuya geçiyor. Burada bir kurbağa örneği var. Çok hoşuma gidiyor da. bir e, kurbağa ve yumurtla e, yumurtla yumurtalarının nasıl e, hayatın devam ettiği. İşte o kadar yumurtadan kaç yumurta geriye kalıyor. kalıyor. Yani. O hayatta kalan yavrulardan ne kadarı hangi şartlarda yok oluyor ya da hayatını sürdürebiliyor. sürdürebiliyor. hayatını sürdürebilenler hangi becerileriyle hayatta, hayatta kalmışlar. Kalıyor. Bundan bahsediyor. Ondan sonra değişkenlik bozunma, işte türlerin değişerek ortama uyum sağlaması, bozunarak yok olması ya da yararlı bozunma diye bir şey varmış, bozunarak uyum sağlaması gibi konularla devam ediyor. İşte böceklerden bahsediyor ve bugün soy, soyların tükenmesi konusuna girip şu an dünyada yeni bir toplu soy tükenmesi. Olayının olduğu ve bunun evet. nedeninin insanlar olduğunu da anlatıyor. Ee, ve en sonunda yaşamda bir gün diye bir bölüm var bir çizelge, iki sayfaya yayılmış e, böyle bir zaman çubuğu var. 20, e, dünyanın dört buçuk milyar yıllık tarihini bir güne Hı -hı. indirgemiş. Saat 00 00'de dünya oluşuyor. 447'de ilk canlı görülüyor. Hı -hı. Ve ta akşam 2048'e kadar. O ilk canlılar o, e, ilk devam tek yüzeller, ediyor. E, 2048'de ilk hayvan görülüyor, e, yaşam karaya taşınıyor, işte dinozorlar, memeliler diye devam ediyor. 2358 30'da gece yarısından bir buçuk dakika önce ilk insanlar Afrika'da görülüyor. 2359 58'de yani gece yarısından iki saniye önce de günümüz insanı ortaya çıkıyor. Hı. Yani bu çizelgeye bakınca e, en yeni insan, evet sonradan gelip bütün tamam ortalığı edip. karıştıran tır olarak e, özetleyebiliriz. Kitabın resimlerinden söz etmem ya gerekiyor. Çok e, iştah açıcı. Resimleri evet. müthiş. Steve Jenkins e, bir illüstratör aynı zamanda. E, babası bir fizikçi. Üniversitelerde e, görev yapmış bir fizikçi ve e, babasının bu m, bilim adamlığı yönünden çok etkilenmiş ve çocukluğundan itibaren bilimle çok haşır neşir olmuş. Ee, ve çok özel bir teknik kullanıyor, el yapımı dokulu kağıtlarla kolajlar yaparak bu kitaptaki bütün resimleri e, bu şekilde oluşturmuş. Ama sadece yani, kağıt değil, o tabii, böceği hatırla. Mesela helikopter böceğinin o akciğerin pervanelerini evet. kullanmış. Ama e, yani böcek, burada bir böcek sayfası var, böcek türlerini, sıkın kanatlılar hmm. sanırım. Hepsini tek tek, üzerlerindeki çizgileri dahi. Ee, incecik keserek Hı -hı. yapıştırarak hazırlıyor ee, web sitesi var Steve Jenkins'in orada e, bir başka kitabını nasıl resimlediğine dair bir videosu da var yani vaktiniz olursa izlemenizi öneririm ee, nasıl bir çalışma tekniği önce çiziyor kağıda çizdiği şeyi e, özel baskı makinesinde kağıtlara aktarıyor e, kretuarla keserek o kağıtları çizimin üstüne oturtuyor yani ince ince çok Hayağı. Basitleştirilmiş bir yöntemli etkinlik olarak şu anda önerebiliriz sanki. Evet yani ben baktıkça ben de bunları yapmak evet işte. istiyorum diye heveslendirdim. Yani i̇şte şu beni. mesela doğrudan sulu boya kağıdı ile yapılmış evet. bir balık. Yani tamamı sulu boya kağıdı ve üzerinde çok yani gözlerinde renkli bir parça var. O kadar. Evet ama bu göz bebeği göz tabakaları hepsi katman katman Tabii. yani üst üste tabakaları yapıştırıyor. Ama hani yapıştırıyor. basitçe bir etkinlik önermek istesek bu kitaptan gözlemlediğiniz yani. böceklerin işte yapın diye. Evet yani şey kendi sitesinde bir galeri bölümü var Orada çocuklardan kendisine gelen resimleri yüklemiş hmm. Steve Jenkins. Çocuklar da bu yöntemi uygulayarak bir sürü güzel resim yapmışlar. Yani bu resimlerle ilgili ayrıca çalışıp, araştırıp evet. bir, bir dolap kitapta bir yazı yazmak bile istiyorum. Çok heveslendirici ve bu kadar önemli ve bilimsel bilgiyi, türü, canlıyı... ...bu şekilde farklı bir biçimde, alışık olmadığımız bir evet. biçimde sunması... Ve bir e, bu arada yayın evini yani Türkçesini basan e, yayın evini kural dışı çocuğu da tebrik ederim. Çünkü bir biyologla çalışarak evet, çeviri Esra yapmakta. Evet Esra Karaköse'nin Türkçesiyle ile Çok önemsememiz gereken bir şey. Evet dünyadaki yaşam evrimin öyküsü Steve Jenkins tarafından yazılıp resimlenmiş Esra Karaköse dilimize çevirmiş kural dışı çocuktan çıktı bu kitap. Bugünlük bir dolap kitabın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiy. <gülüyor> dostu sizin okulu sundu